Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgül İhan. Ben Nuran Su hakkında bu hafta suyun ücretlendirilmesi aslında bir anlamda ile ilgili e, olumlu ve olumsuz bir takım haberleri derledik. Son haftaların haberleri bunlar. Ama biraz geçmişine de gideceğimiz için e, başka haberlerden de biraz destek e, koyacağız bu haber haberi beslemek için. Şimdi İzmir'de geçmişte bazı su zamlarını iptal ettiren bir e, platform vardı. Birlikte Başaracağız platformu. Hı hı. Beş yıl önce açıkları bir dava vardı onların. O davada su tarifelerine yapılan zamların dayanağı olan tarifeler yönetmeliği, yani İSUN'un tarifeler yönetmeliğindeki iki maddenin iptaliydi. Yedinci ve dokuzuncu maddeler. Bu maddelerin e, dayanak nok noktası da 2560 sayılı iski kanunun 23. maddesiydi ki bu maddede de şöyle deniliyor: Konut, işyeri ve sanayi abonelerine yapılacak su satış gelirlerinin yönetim ve işletme giderleriyle amortisman giderlerinin ve en az yüzde on karı sağlayabilecek seviyede olması e, esastır diyor. Evet. Aslında burada. biz e, daha önceki programlarda bunu dile getirmeye çalıştık. Bu e, düzenlemeyi ne ifade ediyor? Bu düzenleme e, suyun herhangi bir hizmet alanı e, dahilinde olduğunu ve e, belediyelerin bu hizmeti verirken en az yüzde on kar koyarak e, yerine getirmelerini zorunluk kılıyor. E, oysa su temel bir insan hakkı diye e, defalarca e, altını çiziyoruz. E, bu noktada temel bir hakkın bir kere e, üzerinden kar etmek düşünebilecek bir şey değil. Hmm. Yani bu maddenin e, ortadan kalkması çok olumlu bir gelişmeydi. E, çünkü bundan dolayı eğer bunun altında bir ücretlendirmeye gitse belediye dese ki hmm. evet ben suyu insan hakları olarak kabul ediyorum. E, ve bunu ben ücretsiz vereceğim demeye kalksa ya da Karsız ha. vereceğim demeye kalksa. Hadi bırakalım ücretsiz kısmını. Ee, bu maddeden yargılanıyordu. Ya, şimdi yargılandılar programın yargılandılar. Evet. Ondan ilgili de bir evet. e, haber var. Onu da paylaşacağız. Ee, evet şimdi bu e, İzmir'deki e, İSUN'un e, fiyat arttırmasına e, karşı açılan davada kazanma nedeni bu Aha. maddenin kalkmış olması. Evet evet. Ona uygun olarak da İSU'ya dava açılıyor. Ee, siz de bunu şeyinizden çıkartın. Ee, yönetmeliklerinizden çıkartın diye evet. Evet. sonuçlanıyor. Olumlu sonuçlanıyor. sonuçlanıyor. Olumlu sonuçlanıyor ama şöyle bir şey var. İSU Genel Müdürlüğü henüz mahkemeden resmi tebligat gelmediği için. E, hukuki ve idari anlamda bir işlem başlatılmış ancak e, karara itiraz edecekler. Yani bu Tabii, kaçınılmaz Ederler şey. çünkü İssu'nun tarihi. yine de çok önemli bir e, Şimdi onu hmm. da paylaşacağız. Evet. Zaten zamlar tarihi. Su evet. faturalarına habire hmm. zam yapmış durumda su evet. Uzun bir zamandan biri Evet. E, davayı açan avukat Arif Ali Cangı ki e, programımıza da konuk olmuştu birkaç hafta önce. Mahkeme kararıyla ilgili önemli bir değerlendirmede bulunmuş. Onu olduğu gibi alabiliriz. Anayasa mahkemesi tarifelerde kar oranının yüzde ondan aşağıya olmamasını iptal etmişti. Yani bu ortadan kalkmıştı. İdare mahkemesi tarifenin bu maddelerini tamamen iptal etmiş oldu. Bunun anlamı artık İSUN'u yani İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin tarife belirlerken kar koyamayacak olmasının da hukuksal zemini hazırlanmış oldu. Hı hı. Onların en fazla yapabilecekleri artık yeniden değerlendirme oranlarını göz önüne almak. Karsız su tarifesi önemli bir başlangıç demiş. Asıl olan insanın sağlıklı yaşamı için gereken asgari suyun ücretsiz olması senin de belirttiğin gibi programın başında. Ancak bu da suya erişim hakkının güvence altına alınması kapsamında önemli bir adım olarak kabul edilmelidir diye bir e, önemli bir açıklama yapmış Arif Ali Cangap. Evet, evet. E, yani bu yasal düzenlemeler e, olanak tanıyor tabii insanlara, mücadele etme olanağı tanıyor en azından. Evet. Çünkü e, ısrarlılar e, belediyelerde, hükümetlerde, e, sudan e, para e, kazanma noktasında çok e, ısrarlı bir faaliyet çok sürdürüyorlar. Israrlı, evet. Şimdi İssun'un örneğin e, tarihinde 2009 yılından beri kaç kere zam yaptığını, Hı -hı. açılan davaları e, şöyle hızlıca bir bakalım. evet. Yerel seçimlerin, 2009 yerel seçimlerin ardından 1 Haziran'da %20 zam kararı almış. Açılan dava sonucunda 10. ayda yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Yargılanma dava sonucunda ise 2010'da bu %20 zam iptal edilmiş. Durmamışlar. Yine bir daha bir karar alıyorlar başlıyorlar. Zam noktasında ona ilişkin de yine dava açılıyor. E, 2010 yılında e, Mayıs ayında bir yüzde on beşlik zam Hı -hı. kararı almışlar. E, Haziran ayında ek bir yüzde yedilik zam almışlar, zam kararı almışlar. Bunlara da dava açılmış durumda. Hı -hı. Böyle e, devam ediyoruz. 2010'da evet. mı kaldık en son? Evet. Bundan sonra bir aralık 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde oranında yeniden zam yapılmış uygulanmış bu karar yani bu zam kararı da birinci idare mahkemesinin e, 2011 tarihli kararıyla iptal edilmiş yine iptal kararı üzerine alınan fazla su paraları hatta Mayıs ayından itibaren faturalardan mahsup yoluyla iade edilmeye de başlanmış. Bu iptal edilen tarifenin üstüne 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde onluk bir zam daha yapılmış yani hı hı. inanılmaz bir şey. Bunu zaten anlayana kadar biz gerçekten <gülüyor> uyarıyoruz, <Doğru, yani>, <gülüyor> Gerçekten e, hukuksal e, bir şey var yani bir savaş var burada. Bu zam kararının iptali için açılan dava İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne 24 Ocak 2013 tarihli kararıyla reddedilmiş. Önceki mahkeme kararlarına dikkati almayan usul ve yasaya aykırı olarak 2012 yılı başında alınan haksız zamda e, zam kararıyla da yetinilmemiş. Bunun üstüne bir de 18 Mayıs 2012'de yüzde 25.6'ya varan yeni 25 bir zam yapılmış. Hı hı. Bu yeni zam da İzmir'de 2012 yılı zam toplamını yüzde %38 38'e kadar taşımış. Yani, yani bir yıl içerisinde 2012 yılı hı hı. içerisinde İzmir'de suya yüzde... 38 oranında zam gelmiş. Bu evet. enflasyon miktarının falan çok çok üstünde bir artış oranı. Hı hı, kesinlikle. Oysa su temel bir insan hakkıdır. Evet. Bu hizmet yerine getirilirken ki zaten bir sürü vergi içerisinde biz bu altyapı hizmetlerinin yenilenmesi için paralar veriyoruz. Buna rağmen Hı -hı. E, sudan e, para kazanmak isteyen zihniyetin yaptığı işte. Her altı Hı -hı. ayda bir e, bitmeyen zamlar. Evet yani ticari bir işletme gibi çalıştığı sürece belediyeler Hı -hı. E, bunların olması zaten normal. Son olarak da yine bitirelim hani neler oluyor bu hukuk mücadelesinde mahkeme kararını zorlamasıyla haksız yere alınan o 13 aylık farklı ücret Mayıs 2012 başından itibaren aylık olarak faturalardan yine mahsup edilmek zorunda kalınmış. Bu şekilde yüzde onluk bir iade yapılmış. 18 Mayıs 2012 zammıyla İzmirlere kaşıkla verilmek zorunda kalınan kepçeyle geri alınmak istenmiş. Yani bu mücadele sürüyor işte itiraz evet. ediliyor zam yapılıyor ona itiraz ediliyor falan. Bakalım nereye kadar gidecek ama Hı -hı. bu e, hani hukuksal zeminde kazanılmış bu son davayla e, biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Yani Aynen bu diğer şehirlere de aslında e, zemin Hı -hı. oluşturacaktır. Örnek oluşturacak o bir şey kesinlikle. Şimdi su faturasına eklenen çevre vergisine %100 zam geldi. Haberi evet. de bu hafta içerisinde yer almıştı. Bu da olumsuz haberimiz. Evet, bu da olumsuz. 2013 yılında imar kanunu tasarısına eklenen maddeyle su faturalarına yansıtılan çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi 2 katına çıkacak. Evet. Ee, çıktı daha doğrusu büyük şehirlerde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olan çevre temizlik vergisi büyük şehirlerde 45 kuruşa diğer yerlerde 36 kuruşa e, çıkartılıyor köy ve üniversite binalarının çöp vergisi muafiyeti de sona erdiriliyor Evet yani bunun anlamı ne diye soracak olursanız bunun anlamı e, tabii kademeli e, bir tarife söz konusu ama e, şöyle özetleyebiliriz e, büyük şehirlerde 100 liralık yalın su bedeli için 8,5 buçuk lira ...olan çevre temizlik vergisi... E, ...bu şeyden... kanunundan birlikte... E, 16 liraya çıkıyor. Evet, yani yüzde yüz zam bu. Aynen, haberin başında söylediği gibi. Evet, yine bir olumsuz haber. Başta yanlış söyledik herhalde. <gülüyor> olumlu ve olumsuz haberler. <gülüyor> daha çok olumsuz daha haberler çok olumsuz var aslında. Haberler. Evet olumsuz bir haberde Erdek Belediyesi'nden Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2005 yılından itibaren ücretsiz ve indirimli su veriliyor. Bu kararı aldıkları için de haklarında dava açılıyor. Belediye başkanı ve Hüseyin Sarı belediye başkanının ismi ve o dönemin 11 meclis üyesi görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle altışar ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bu hapis cezası er bin lira idari paraya çevrilmiş ve Yargıtay dördüncü dairesi tarafından da onanmış bu cezalar. Evet. Evet. Aslında buna benzer bir belediyeden sık sık Hı -hı. söz ediyoruz. Dikili Belediyesi aynı koşullarda yani hiçbir farklılığı yok. 2008 yıllarındaydı Hı -hı. Dikili'de başlayan uygulama. Onlar da aynı şeyi yapmışlardı. 10 tona kadar olan tüketim mi ücretsiz e, daha üstünü e, tarifelendirmişlerdi aynı şekilde belediye meclisi üyelerine de pardon belediye, belediye e, çalışanlarına hı. da yüzde elli evet. uygulama başlatmışlardı e, onlar da yargılandılar e, daha sonrasında Dikili Belediyesi 13 tona kadar suyun e, birim fiyatını bir kuruştan vererek hı hı. sembolik bir ücretle evet, sembolik bir ücretle ve ...dava düştü böylece. Yani herhangi bir ceza almadılar. Evet. Ama o da hukuksal anlamda aslında çok önemli bir kazanımdı. Çünkü hani evet. suyun bir insan hakkı olduğu bir anlamda... Ee... Hani onanmış oluyor doğrudan olmasını. Ama Erdek evet. Belediyesi'ne bu ceza e, verilmiş durumda. Yani bu çok olumsuz Çok olumsuz. Burada olumsuz bir durum vardı. Evet. Öyle, e, değil yani bunu aslında bütün toplum olarak sahiplenmek gerekiyor. Çünkü bu bir yerde kazanılırsa e, diğer yerlerde de bu hak üzerinden ilerlenebilir. Hı -hı. E, ama şu anda Erdek'te e, suyu e, ücretsiz vermek. ...cezalandırılmış durumda. Evet. Yani %10... E, ...2560 sayılı... Ta, ...şey kalksa bile... ...kanun kalksa bile... E, ...yine de e, evet. bir insan hakkı... ...olarak tanımlandığını... ...Türkiye'de suyun söylemek mümkün değil. Zaten Maalesef. Birleşmiş Milletler hı. Genel Kurul... ...kararına da imza Zatmış. atmayan... ...bir ülke hı. Türkiye. Evet, 40 küsur ülkeden bir tanesi de Türkiye. Evet şimdi bir şarkıyla... ...bir ara verelim. Hı hı. Linda Ronstadt'tan dinliyoruz. Cry Like a Rainstorm. Life isn't easy, love never lasts, you just carry on and keep moving fast, I pull Evet, su hakkında bu hafta suyun fiyatlandırılması, ücretlendirilmesiyle ilgili son bir iki haftanın e, özellikle gündemini, olumlu, olumsuz örneklerini ele alıyorduk. Şimdi dünyadan e, bir olumlu örnekle devam edelim. Bir rapor, rapordan bahsetmek istiyoruz. Aha, bir rapor var, Transnational Institute'un yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını bize ulaştıran bir rapor. Burada e, bu rapora baktığımız zaman dünyada ve dünyada su ve hıfsız sağ hizmetlerinin yeniden kamulaştırılmasının yükselen bir eğilim bir trend olduğu ortaya konulmuş. Ee, Raporda şunu da evet. söyleyelim. 180 e, ülke incelenmiş. Bunun 136 tanesi gelişmiş ülke. Ee, Şöyle 180 80, tane örnek, örnek olay var. Olay var. Evet. Bunların e, 44 tanesi orta ve gelişmekte olan ülkeler. Hı hı. ...statüsünde 136 tanesi ise gelişmiş, gelişmiş ülkelerden ülke diye ifade edilmiş. Hı hı. Evet, gelişmiş ülkelerden gelen örnekler. Hı hı. Evet, burada yani pek çok ülkeden örnekler var tabii ama özellikle Gana'dan, Akra, işte Almanya'dan Berlin, Arjantin'den Buenos Aires... Ee, Macaristan'dan bu e, Fransa'dan Paris gibi böyle e, pek ya, ülke çok şey şehir. e, şehirleri de incelemişler yoksa evet. 136 tane gelişmiş ülke ol olamaz yok Hı -hı. yok şey yani ee... şey olarak örnek olay durumları olarak Hı -hı. Evet öyle şey yapmışlar. Paris var Paris var Mozambik Hı -hı. Bolivya Hı -hı. La Paz Bolivya'dan. Ee, bu şeylerde, bu şehirlerde e, belediye hizmetlerinin özellikle işte su hizmetlerine odaklı bir şey zaten rapor. Nasıl yeniden kamulaştırıldığı, hangi şartlar altında bunun gerçekleştiği e, bunlardan bahsediliyor. Aslında 30 yıl öncesinde hatta şey diyebiliriz, 30 küsur yıl öncesinde... ...çok e, ifade edilen e, ve daha sonrasında da e, ciddi bir biçimde dile getiren bir anlayış vardı. Ne, de, ne diyordu bu anlayış? E, su hizmetlerini e, yerine getirme konusunda kamu yetersiz kalıyor. E, ne finansman açısından yeterli. E, çünkü suyun e, her gün büyük şehirlere sunulma hizmeti her geçen gün e, hem zorlaşıyor hem maliyeti artıyor ve bu konuda kamu kaynakları yetersiz. Birikimi Hı -hı. yetersiz. Özel işletmeler e, çok daha e, bu konuda parlak işler yapabilir. E, biliyorlar nasıl yapacaklarını. Teknik kadroları var. E, onun dışında e, maliyet hesaplamalarını çok iyi biliyorlar. Yani Hı -hı. biz bu işi özel sektöre devredersek şehirlerde çok daha kaliteli altyapı hizmetleri doğru düzgün verilen bürokratik olmayan, e, bürokratik olmayan bir su hizmeti ne kavuşacağız. Diyorlar, e, evet dediler. İddiasındayız. İddiasındayız. Tırnak işareti yapıyoruz şu anda. E, böyle e, çıktılar ama bu son e, 30 yılda yani bu projenin uygulanmaya başladığı andan itibaren hiç de söylenen gerçekleşmedi. Söylenenler, iddia edilenler gerçekleşmedi. Tam da aksi durumlar yaşandı. Ee, ...yaşananları... ...başlık olarak özetleyecek olursak... ...su faturaları hızla artsa, evet, Güzel Su paha alanı inanılmaz şirketlere şekilde. Şirketlere devredilmesiyle Hı. birlikte. Altyapı hizmetleri yenilenmek dursun. Ee, yani yenilenmek gibi bir... ...yatırım kalemleri ayrılmadı. Ama buna rağmen işletmelerin... ...yani o... E, ...su hizmetlerine... E, ...devredilen özel işletmelerin... ...başka alanlardaki maliyetleri de... ...sanki su hizmetlerinin... ...alanındaymış gibi... Faturaya, e, faturaya yansıtıldı. Hı hı. E, ve insanlar hala suyu temin etme noktasında zorluklar çekti. Hatta eskisinden daha zor, büyük zorluklar çekiyor. Çünkü <gülüyor> evet. daha büyük bir e, yani suya erişimde daha büyük adaletsizlik var suyun pahalanması dolayısıyla. Hı hı. Bir de şey de. Bu altyapı hizmetlerini yenilememe gibi bir şeyleri var. Çünkü hani masraftan kısmaya çalışıyorlar. Aynen ve sonrasında bizim ha. örneğin İstanbul özelinde konuşacak olursak şu anda musluklarımızdan sadece temizlik amaçlı su kullanır evet. hale geldik. içme amaçlı sularımız tamamen ambalajlı ha. sulardan karşılar durumdayız. Ee, şey fikri tamamen arka planda kaldı artık. Kamunun e, musluklardan temiz su akıtma sorumluluğu Hı. vardır fikri. Artık hiç dile getirilmiyor. Getirilmiyor pek pek yani e, bu absürt bir e, talep olarak algılanır hale geldi. Oysa biz ısrarla e, bunun peşindeyiz. <gülüyor> evet. Musluktaki temiz suyumu geri ver sloganıyla. Evet. E, bu hale dönüştü. Şimdi e, yapılan rapor, e, rapor şunu anlatıyor. Bundan geriye dönüşler yaşanmaya başlandı deniyor. Yani yeniden kamulaştırma. Kamulaştırma'ya. Tabii evet. kamulaştırma deyince şeyin de hani bunun tanımını iyi yapmak evet. lazım. Böyle eski sisteme olduğu gibi dönmek değil. Çünkü eğer bir belediye tıpkı İstanbul Belediyesi'nde ve Türkiye'nin pek çok belediyelerinde olduğu gibi ticari bir işletme gibi. Az önce verdiğiniz göre, örnekler. Evet, yani öyle işleyecekse ha kamu işletmesi olmuş ha özel olmuş aralarında çok bir fark yok. Yani işte suya bakıyoruz sürekli bir zam yapma peşinde. ...böyle bir kamulaştırmadan bahsedilmiyor tabii. Gerçekten e, hani halkın katılımının olduğu ve e, suyun bir insan olarak, e, insan hakkı olarak kabul edildiği bir şeyden kamulaştırmadan, yeniden kamulaştırmadan bahsediliyor. Evet, yani hmm. bu rapor bunu özetlemese bile aslında talepler hmm. bu noktada talepler şekilleniyor. Bunu noktada, Çünkü evet. özel işletmeye devredildiğinde e, suya erişim gittikçe Hı -hı. zorlaşır hale geldi ve özel sektörün kar amaçlı olması yani tek hedefinin kar olması hedefi. e, Hı -hı. sorunları büyütür nitelikte. Şimdi tekrar kamuya dönmek dediğimiz ya da e, kamunun ticaretleştirilmesi meselesinde biraz daha e, Hı -hı. vatandaşın e, hakkı gözetilir durumda ama bu ideal durum değil. Hı -hı. E, bunun yerine talep edilen dünyada gelişen Su hakkı, su adaleti hareketini talep etti. Evet bu e, su ha. kamusal bir varlıktır, ortak müşterektir. E, kamu eliyle yürütülmesi gerekir, üzerinden kar edilemez, e, temel ihtiyaçlar için su ücreti alınamaz ve idaresinde, yönetiminde e, aktörlerin başında kullanıcılar ve insan Yani kullanıcılar olarak insanlar geliyor olması gerekiyor ve yerel yönetimlere devredilmesi gerekiyor diye Hı -hı. sıraladığımız talepleri Talepler söz konusu. Evet bir başka habere geçelim yine dünyadan daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde orada da su hakkıyla ilgili önemli bir gelişme oldu. Food and Water Watch diye bir platform var. Beş sene önce bu senatoya bir şeyde bulunuyorlar bir talepte bulunuyorlar. Özellikle bu, bu dış yardımları ABD'nin ülke dışı yardımlarını düzenleyen bir tasarı var. Orada suyla ilgili bir takım e, şeyler olmasını yani bu kamu özel işbirliğini teşvik eden bir takım kısımlar varmış. Onun çıkartılması için bir çaba içerisindeler son beş senedir. Onunla ilgili e, bir e, sevindirici gelişme oldu. Tasarının son haline bakıldığı zaman e, şu görünüyor. Kamu özel ortaklığı yerine yerel yönetimin önemine vurgu yapılmış. Tabi bütün bunlar bir mücadeleyle oluyor. Bir anda olmuyor. Böyle STK'ların ve e, halk hareketlerinin şeyi önemli baskısı. E, Food and Water Watch şeyden bahsediyor. Suyun kamusal bir varlık olarak kalması, su hizmetinin devlet eliyle finanse edilmesi... ...ve yönetiminin şeffaf olması gibi e, ve topluma ait olması gibi taleplerle gittik diyor. Ee, ve şey e, ortalama bir Amerikalı devlet bütçesinin yüzde yirmi beşinin dış yardımlara gittiğini düşünür. Ancak bu rakam sadece yüzde bir kadardır. Ve bu miktarında büyük kısmı su ve hıfzı ihtiyacı olanlara gitmez. Şimdiye kadar ABD'nin dış yardımlarının çoğu stratejik biçimde müttefik orta gelirli ülkelere gidiyordu diye bir açıklamada bulunmuşlar. Evet yani bu veriler e, e, tasarıda mı diyoruz? Evet Hı -hı. E, buna ilişkin yeni bir düzenleme olduğundan bahsediliyor bu da çok e, ilginç yani e, son verdiğin rakamlar çok ilginç hani insanların Amerika'daki hı. yaşayanların yüzde 25'i dış yardımların yüzde 25 oranında dış yardım olduğunu, olduğunu düşünüyorlar düşünme. ama bu miktar yüzde evet. bir ve <gülüyor> tamamen aslında stratejik ortaklarına veriliyor olması da e, yardım değil yani yardım evet. değil şimdi bunu e, daha bir e, rasyonel hale dönüştüren bir yasadan bahsediyorlar. Hı hı. Evet, evet vaktimiz çok azaldı ee, bir ufak duyuruyla bitirelim bugün hı hı. bizim de mail e, adreslerimize e, gelen bir imza çağrısı vardı hı hı. E, bu Kuzey Doğa Derneği adına yapılan bir çağrıydı Kuzey Doğa Derneği'nden doçant doktor e, Çağın Şekercioğlu yarın e, Cumhurbaşkanı'nın elinden TÜBİTAK Bilim Özel Ödülünü e, alacakmış ve Çağan Şekercioğlu diyor ki ben bu ödülü alırken bir şeyi dile getirmek istiyorum. Getirmek e, dile getirmek istediğim şey de şu diyor Aras Nehri üzerine kurulacak olan Tuzluca Barajı'nın e, yapılmaması Hı. noktasında e, Cumhurbaşkanı'na e, binlerce imza ulaştırmak isterim diyor. Şu anda 45 bin imza toplanmış Kibarlı, durumda. Evet. Neden 50.000 bin olmasın? Neden Hı -hı. daha fazla olmasın? Diyor. Ee, biz de dinleyicilere duyuralım. Evet. Change.org üzerinden e, Aras Nehri üzerinde yani kuş cennetinin korunması için Tuzuca Barajı'na yapılmasını iptal eden imza kampanyasına siz de imza verirseniz yarın Cumhurbaşkanı'nın eline ulaşacak. Evet. Umarız. <gülüyor> Umarız dinleyecek de. Evet, su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. kalın Su hakkı Kar için değil, yaşam için su.